Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın masamızda ise Feryal Kabil bizlerle beraber. Bu hafta yine dünyadan farklı alanlardan çeşitli mecra kullanımlarını, sosyal fayda iletişimi örneklerini ve çeşitli kampanyaları tartışıyor olacağız. Tartıştığımız kampanyaları da Twitter'da Mira İstanbul adresinden takip etmeniz mümkün. Konuştuğumuz filmleri de oradan izleyebilirsiniz. Canlı yayında, canlı yayınla aynı anda oradan da yayınlıyor olacaktır. می‌خوام از کسی بپرسم که ee, örneklere geçiyoruz galiba. Evet. E, bu haftaki ilk kampanyamız Stockholm'dan geliyor. Oldukça da ilginç bir kampanya. Daha doğrusu yaratıcı bir mecra kullanımı demek mümkün buna. Ee, Stockholm'daki eczanelerden biri sağlıklı alışkanlıklarınızı geliştirin, sağlıksız ve kötü alışkanlıklarınızı bırakın diyen bir kampanya düzenlemiş. Bu kampanyayı da e, billboard ve raketlerde yapmış. Raketler e, bildiğiniz gibi burada daha önce sık sık sözünü ettik. E, otobüs duraklarında ...ya da yolda karşınıza çıkan... ...sizin boyutunuzdaki ilan panoları... ...özel bir pano üretimi yapmışlar burada... ...sensörlü... Ee, ...yanına gelen kişiler... ...sigara içmeye başladığı zaman... ...dumanı algılıyor ve ilandaki kişi... ...öksürmeye başlıyor. Ama nasıl bir algılama yani... ...gerçekten son derece hassas... ...böyle bir birkaç metre içinde... ...çok hafif bir sigara dumanı olsa bile... ...bunu algılayacak sensörlerle donatmışlar... Ee, bir film var bu e, şeylerin içinde, raketlerin içinde oynayan. E, aslında önce film olduğunu düşünmüyorsunuz. Yani orada size bir mesaj veren e, ve e, bir insanın yüzünün gösterildiği bir afişle karşı karşıyasınız. Öyle görüyorsunuz. Ama yakınına gidip e, şey yaptığınızda, sigara içtiğinizde ya da bir yakınından bir duman geçtiğinde e, öksürmeye başlıyor da Sizinle etkileşime giriyordu böyle olunca. Yani öksüren bir şeyle karşılaşıyorsunuz, dönüp bakıyorsunuz ne oluyor orada diye. Ve size işte e, içtiğiniz sigarayı azaltmanız lazım. Sağlıklı bir hayat sürmeniz lazım falan diye mesajlar yazmaya başlıyor şeyin altında. E, kişi de öksürmeye devam ediyor. Orada videoya çekilmiş olan, verilen videodaki kişi de. E, ilginç tabii teknolojinin e, bu kadar güçlü kullanılabildiği bir e, çağda e, kullanmak lazım dedirten. Hani kullanıldığında da oluyor dedirten bir şey. Çok yaratıcı bir fikir değil yani duman dedektörüyle e, bir film loopunu video loopunu birleştirebiliriz e, gibi bir teknolojik fikirden yola çıkmış. Ama sonucu itibariyle çok şaşırtıcı yani işin kendisi yaratıcı değil ama işin ortaya çıkarttığı sonuçlar son derece yaratıcı oluyor. Çünkü e, kul, sigara kullanan ve etrafta dolaşan insanların bu konu üzerine konuşmaya başlamasına neden oluyor. Bunu başkalarına anlatıyorlar video çekiyorlar. İşte e, durup şaşkın bir şekilde izliyorlar o tarafı. Çoğu insan ama benim izlediğim videonun özellikle arka plan görüntülerinde çoğu insan gülüyordu bu hikayeye. Yani gülmek derken eğleniyor yani. Kahkahalar atıyor. Arkadaşına gösteriyor. Birini tutup kolundan getirip gö gösteriyor falan. E, bu da bir, bir problem olduğunu gösteriyor aslında. Yani mesajdan çok e, içi, bize söylediğinden çok mekanizmayla ilgilenmiş insanların bir kısmı. Yüzde aşağı yukarı yani gördüğüm videolarda. E, ...iletişimin çok iyi çalışmayabileceği konusunda da bir şey veriyor bu bence. Evet, dikkat çekiyor ama mesajı doğru iletiyor mu ya da iletebiliyor mu... ...ya da mecranın yaratıcılığı mesajın önüne mi geçiyor gibi bir takım soruları ortaya çıkarıyor. Evet, oyuncaklı bir şey var karşımızda. Çok görmediğimiz, sık e, karşılaşmadığımız bir durum var. Onunla karşılaşınca onun kendisini konuşmaya başlıyoruz. Bize söylediği şeyi değil. E, bu çok sıklıkla düşülen bir hatadır e, iletişimde, reklamcılıkta. Yani burada da e, sonuçta... Bunu siz sadece orada insanların maruz kaldığı bir şey olarak yapmıyorsunuz. Yani oraya geldi insanlar maruz kaldılar ve ikna oldular. İletişime, e, iletişimin öznesi haline geldiler. E, bütün iş bitti değil. Yani öyle olmadığını bizim bu videoları çeşitli sitelerden ya da YouTube'dan izliyor olmamızdan anlıyoruz. E, biz orada değiliz ama bugün onu konuşuyoruz. Yani böyle teknolojilerin bu ikinci e, böyle teknolojileri kullanmanın böyle oyuncaklı işler yapmanın bu tür ikinci faydaları var. ...başkalarının da konuşmasını sağlıyor. Buz gibi bir... E, ...iklimden sıcacık bir iklime... doğru kayalım ve... E, ...buradan Brezilya'ya gidelim. İkinci kampanya, ...ikinci proje örneğimiz aslında... ...kampanyadan ziyade bir iletişim fırsatı... ...da açan bir proje örneğinden bahsedeceğiz. Brezilya'da... E, ...Dorina Nobel e, Körler Vakfı'nın... ...bir projesi. Projeyi geliştiren de... ...bir reklam ajansı, Levlara... E, ...reklam ajansı... E, ...vakıfla beraber çalışıyor... Durum şu aslında e, kör, görme engelli çocukların e, hayata katılımı ve topluma katılımı oldukça zor e, birkaç örnekle de zaten bunu anlatıyorlar testimonyal dediğimiz e, kendi deneyimlerini aktaran anneler ve babalarla e, çocukları okula gönderiyorlar. Görme engelliler için özel yapılmış klavyeleri kullanıyor çocuklar fakat klavyeyi kullanmayı bilmiyorlar, öğrenmekte zorluk çekiyorlar, aile bilmiyor vesaire derken o öğrenme süreci çok sancılı oluyor. Bu arada şey üzerinde anlaştı, anlaşılan terim e, görmeyenler. Terimi. Görmeyenler evet. tamam mı? <gülüyor> e... Bunu nasıl çözeriz diye baktıkları zaman aslında çok basit e, fakat çok etkili bir yöntem buluyorlar. E, çocukluğumuzdan beri hepimizin alışık olduğu üst üste konan ve birbirine geçen e, bloklar vardır küçük. E, o bloklardan e, bir set yapıyorlar ve Braille alfabesini onların üzerine kazıyorlar. Böylelikle çocuklar elleriyle dokunabilecekleri ve yazdıkları zamanda takip edebilecekleri yepyeni bir alfabeye kavuşmuş oluyorlar. Adını söylemekte e, sakınca yok bence Çünkü artık hani şeye dile geçmiş bir şeyden söz ediyoruz Sen biraz galiba sistemin adı olduğu şirketin markası olduğu falan diye e, geri evet. durdun ama Legodan söz ediyoruz Başka türlü de anlatmak mümkün değil e, İşte şey gibi margarin yağı gibi onun yerine geçmiş yani bütün kavramlar. <Gülüyor> Ee, ...çok güzel bir oyuncak, gözümüzün önünde duruyor ve e, klasik işte yaratıcıların sıklıkla e, nasıl denir ona gıcık olduğu durumlardan biri... ...ya ben nasıl göremedim falan denilecek <gülüyor> kadar güzel bir fikir bulmuşlar. E, bildiğiniz normal legoyu alıyor, üzerinde altı tane e, pütürcük var, bu e, çıkıntı var. Bu çıkıntıları sayılarını değiştirerek, yerlerini değiştirerek Braille alfabesine çeviriyor e, ve onları harfler haline getiriyor. E, ...kocaman bir e, plakanın üzerine de... ...bu harfleri şey yapabiliyorsunuz... ...yapıştırabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz... ...yerleştirdikçe de... E, ...yazı yazabiliyorsunuz şeritler halinde... ...çocuklar bununla oynuyorlar... ...kutuları açıyorlar, kutuların içinden hangi harflerin çıktığını... ...keşfediyorlar, Ben de A var, sen de C var mı... E, ...bana bir işte B ver de buraya baba yazayım falan şeklinde... E, ...çok ilginç bir şeye giriyorlar... ...görmeyenler okullarında... E, ...çok iyi, yani hem işleyiş açısından çok iyi... ...hem işlev açısından çok iyi, hem iletişim açısından çok iyi... Ee, ...üstelik de yani hem okuma-yazma kolaylığı... ...okuma-yazmayı herkesin, her görmeyenin... ...öğrenebileceği hale getirmesi, oradaki modülerlik... ...yani her eve girebilen bir şey olması falan, bunlar müthiş. Burada bir ara verelim iki tane çok iyi e, fikir üzerinde konuştuk bir tanesinin işlerle ilgili soru işaretlerimiz olsa da özellikle ikincisinin nasıl işlediğini örneklerle de videolarda görebiliyoruz bu videoları dinleyicilerimiz Mira İstanbul adresinden de takip edebilirler müzik aramızı güzel ve ilginç bir şarkıyla yapacağız Marvin Gaye'in hit şarkısı What's Going On e, dinleyicilerimizin çoğu hatırlayacaktır nefis bir şarkıdır fakat bu şarkı sadece basit bir hit şarkı değil Marvin Gaye'in aslında bir politik, e, siyasal protesto şarkısı bu. Vietnam Savaşı'nı protesto eden ve onun etkilerini hatırlatan bir şarkı olarak yapılmış. Marvin Gaye'den dinliyoruz What's Going On. Sonra hemzeminde yine beraber olacağız. there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know Escalate. You see, war is not the answer For only love can help hate you know, you know we've got to find a way To, to bring, bring some love and give the day, day. Oh. Picket lights and picket signs Don't punish me With brutality Sister Talk to me Sister So you Just simply cause our hair Was long Oh, you know We've got to find Drink some of us That didn't give Oh, oh, oh Pick it flat And pick it south Don't punish me With brutality Come on, talk to me Can't see what's going on. 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil var ve dünyanın, dünyanın farklı köşelerinden farklı sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sıradaki kampanyamız e, yine soğuk diyarlardan e, geliyor. E, İsveç'ten bir kampanyamız var. Kampanya İsveç Kızılhaç örgütünün kampanyası. Tam yılbaşı tatiline denk getirdikleri bir kampanya oldu bu ve diyorlar ki felaketler tatil yapmaz çok çarpıcı biraz da sert bir kampanya evet e, subjektif kamera e, ile çekilmiş yani bir kişinin gözünden seyrediyoruz etrafta olanları ani bir şey olmuş bir kaza bir patlama herhangi bir şey ve yaralanmış bir kişi yere yatmış işte kolunu görüyor ve yattığı yerden açıyla e, etrafı görüyor Etrafta işte yanan araçlar var. Ee, belki bir yol trafik kazası, belki bir patlama, belki başka bir şey. Ee, ve etrafı seyrederken çok kısa bir zaman içinde... E, ...Kızılaç görevlisi, yardım görevlisi koşarak geliyor. Onu görüyoruz o açıdan. Geliyor kendisine işte rapor veriyor. Kendisiyle ilgili olarak sesleniyor gerideki arkadaşlarına. hasta şu durumda şöyle şöyle diyerek. Ve... E, Film orada felaketler tatil yapmaz, felaketler ara vermez, felaketler dinlenmez gibi manasına gelecek bir wordingle bitiyor. Çeviri evet. olduğu için aslında İsveççe ama şey e, ee, İngilizce çevirisinden okuyoruz o yüzden yanlış olabilir diye bütün bunları söylüyorum. <gülüyor> Filmin son e, karesinde de zaten hiç kimse bir felaket anında yalnız başına kalmamalı evet. diyor ve e, yalnız başına kalmaması için hiç kimsenin ve kendinizin e, tıklayın. ...bağış sayfamıza gelin, size bağış yapın diyen bir kampanya filmi. Ee, Epeyce geniş bir kampanya. Kampanyanın daha başka şeyleri de var, ayakları da var. Yani bağış tarafı var, eğitim tarafı var. Gönüllümüz olmak isterseniz siz de katılın var. Ee, sadece bir... ...şey yapmıyor yani... ...mesaj vermekte kalmıyor... verdiği mesajı desteklemek isterseniz o mesajı... ...bizim yanımızda nasıl olabilirsiniz diye... Hani ...call to action, call to action diyoruz ya... <gülüyor> ...eyleme çağrı yani... ...ne yapacağınızı da söylemek... ...sizden bir şey talep etmek... Ee, ...yani daha doğrusu işte... ...sivil toplum örgütüne ya da... E, ...sosyal projeye... ...destek vermek isteyen insanların... ...nasıl bu desteği vereceğini söylemek... Onu da çok iyi başarmış oldukça çeşitli seçenekler sunuyor size yani ben oraya gidip evet, tıkladığınızda. Zaten Mira İstanbul yayınladığımız film kampanyanın ana filmi aslında 3-4 küçük filmden oluşuyor. Bunları birleştirdikleri bir de büyük film var. Teker teker yayınladıkları zaman sosyal, med sosyal medyada da daha fazla tepki ve daha uzun süreli tepki alabildiler. Epey ilgi çeken ve çok konuşulan kampanyalardan biri oldu bu sene. evet. evet. Hemzeminde bu haftanın son kampanyasına geldik. Bu kez Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'da Burns and Smiles isimli bir sivil toplum kuruluşunun kampanyasına geliyoruz. Burns and Smiles kendi de bir yanık kurbanı olan biri tarafından kurulmuş... Yanık kurbanlarını hayatın içine katmak, onları gülümsemek ve onları desteklemek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Burns and Smiles zaten ismi de yanıklar ve gülümsemeler anlamına geliyor. Genel olarak kullandıkları sloganları da yanık kurbanlarını gülümsetin diyor. Fransa'da her yıl 400 bin kişi yanık kurbanı oluyor. Herhangi bir nedenden dolayı çıkan yangında yaralanıyor. Ki bunların çoğu da oldukça ciddi şekilde yaralanıyorlar. Ve yanık kurbanlarının en büyük sorunlarından biri... ...tedavi sonrası görüntülerin değişmesi nedeniyle topluma katılamamak, ciddi tepkiler alıyor olmak. Bunun üzerine çok enteresan ve çok vurucu bir film yapmışlar. Vallahi hakikaten hani e, seyretmeye başladığımda film 3 dakika 45 saniyelik bir film bir kere. Ben her zaman sivil toplum örgütlerinin ya da sosyal projelerin e, bu tür filmler e, yapmasında hep şöyle başlarım... Ya, ...üç dakika ya aşan film. Bu nasıl olur ya? Yani 30-40 saniyede derdimizi anlatmamız lazım bizim. Bunu izleyecek kimse yok diye başlarım hep. Burada da öyle oldu. Yani ah ya, 3 saat geçen bir film olmaz abi. Böyle olmaz diye başladım ama film bayağı hani sizi içine çekiyor ve e, ya yani hiç rahatsız edici bir uzunlukta değil. Tersine keşke daha e, daha geniş anlatsaymış falan dedirtiyor size. Aslında çok basit bir fikir kullanmışlar. ...Halloween hmm. e, bayramı diyelim, Halloween günü, işte cadılar bayramı diye Türkçe'ye çevirdikleri bayramı, evet. e, o gün e, çocuklar adamın evine geliyorlar. Film başladığında normal bir eve geliyorlar gibi başlıyor yani film. Çocuklar eve geliyorlar, e, işte biz o arada evin içindeki adamı görüyoruz çocuklar koşuştururken... ...adamın e, yüzünde ciddi yanık deformasyonları olduğunu... ...bütün e, başı kafasında diyelim arkası da dahil olmak üzere... ...saçının olmadığını, yanık deformasyonları olduğunu görüyoruz. E, gülümsüyor ve e, şimdi diyor işte şeker vereceğim çocuklara diyor. Dışarı çıkıyor, çocuklar gülerek, eğlenerek e, şekerleri alıyorlar. Ondan sonra bugünkü diyor... Bugün çok rahatım bugün çok iyiyim kendimi çok iyi hissediyorum çünkü bugün insanlarla rahatça iletişim kurabileceğim diyor ve bir vampir kostümü giyiyor onu da söylüyor vampir kostümü giyiyorum dışarı çıkacağım diye dışarı çıkıyor ve e, bu ayramın yani Halloween'in varlığı nedeniyle yapılan partiler sokaktaki eğlenceler işte havai fişek gösterileri. Ee, ne bileyim herhangi bir mekanda eğlenen insanların yaptıkları başka e, oyunlar e, vesaireler konu alan ve bun, bu kişinin bunların içine bu yanık kurbanının, yangın kurbanının bunların içine rahat, ne kadar rahat girebildiğini gör, gösterdiği gö şeyler, görüntüler görüyoruz. Yani gidiyor kadınlarla dans ediyor, e, insanlarla sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. Birçok insan onunla fotoğraf çektiriyor, e, işte farklı farklı kılıklara girmiş... ...canavarkalığında falan başka insanlar da geliyor... ...selfie çekiyorlar falan... Ee, ...yılda diyor sadece bir gün... ...böyle yaşayabiliyorum... ...yani beni yılda sadece bir gün yadırgamıyorlar... ...ve sonunda da aslında... ...birlikte dolaştığı ve eğlendiği... ...bir grup arkadaşı var... ...onlara dönüp şey dediğini... ...arkadaşlar harika bir gündü... ...seneye aynı zamanda aynı yerde... ...senede bir gün aslında... ...Türkçedeki karşılığı... Ee, ...çok vurucu bir kampanya... ...iki açıdan işe yarıyor... ...birincisi hemen kampanyanın sonunda... ...her zamanki gibi kampanya filminin sonunda... ...bağış sayfasına yönlendiriliyorsunuz... İkincisi de... ...bağış yapmasanız bile... ...yanık kurbanlarının ne hissettiğine dair... ...çok sağlam bir fikriniz oluşuyor... ...filmin sonunda ve... ...bununla ilgili davranış değişikliğine yönelik... ...bir e, adım atma şansı doğuyor... ...evet ve burada... ...acayip olan şu... E, bu bir bayram siz bu bayramda bu kadar yadırgamaz haldeyseniz yani bütün o yadırgatıcı görünüşler sizin için bir bayramda normal hale geliyorsa niye gerçek hayatta normal hale gelemiyor sorusunu kendinize sorduruyor size bunu birinin sormasına gerek yok ama sen hani az önce çevirince Türkçe'de senede bir gün şarkısı var falan diye onu anımsatarak düşündüm burada böyle bir kampanya yapamayız çünkü bizim öyle bir günümüz de yok. Yani insanların galip kılıklarda giyinip dolaştığı falan herhangi bir günümüz yok yani. E, o yüzden de e, bazı şeyleri Türkçe'ye çevirirken çok güzel duygu ile çevirebiliriz. Senede bir gün şarkısının duygusu gibi ama e, ne yazık ki kültür çevrilemiyor işte. Yani Halloween, Halloween ya da Cadılar Bayramı bu da yaygın kutlanan bir şey değil. Dolayısıyla o duyguyu anlatmanın bir yolu da pek yok yani burada ortalama Türkiye'liye. Evet, hem zeminde bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni mecralar, yeni kampanyalar ve umuyoruz ki bolca sosyal fayda üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Bugün 90. programımızı yaptık. Az kaldı, 100'e geliyoruz. Ee, Hoşçakalın diyeceğiz. Hoşçakalın. Feryal Kabil yayın masamızda bizle beraber de teşekkürler Feryal. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın tekrar.